Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, koronavirüs salgını nedeniyle karbondioksit emisyonu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez en düşük seviyesinde. Ancak Dünya Meteoroloji Örgütü bunun kısa süreceğini ve iklim değişikliğini durdurmak için yeterli olmadığını söylüyor. Dünya Meteoroloji Örgütü bu yıl %6 oranında emisyon düşüşü bekliyor Ancak Birleşmiş Milletler bu düşüşün ardından salgın öncesine göre daha yüksek emisyonların yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri PTR Tağlas %6 oranındaki emisyon düşüşü ne yazık ki kısa vadeli. Önümüzdeki yıl normale dönmemiz ve bazı sektörlerin durması nedeniyle emisyonlarda bir patlama yaşanması da olası. Dedi. Üstelik bu düşüş 2015 Paris Anlaşması kapsamındaki hedeflere ulaşılması için yeterli bile değil. Hedefe ulaşmak için yıllık %7 oranında bir azaltım gerekiyor. Karbondioksit atmosferde yıllar boyunca kalabildiği için ani düşüşler iklimi etkilemiyor ve bu düşüşlerin sürekli olarak devam etmesi gerekiyor. Taalas, iklim değişikliğinin koronavirüs ile karşılaştırıldığında Farklı boyutta bir sorun olduğunu söyledi ancak hükümetlere pandemiyle mücadele ettiği gibi iklim kriziyle de mücadele etme çağrısında bulundu. Deutsche Welle Türkçeden Serkan Ocağan haberine göre İstanbul Üniversitesi Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Saadet Karakulak balığın tükenmesinde önemli bir nedenin deniz kirliliği olduğunu söylüyor. Karakulak balıkların temiz denizleri sevdiğini ve artık Karadeniz ve Marmara'nın Eskisi gibi temiz olmadığını söylüyor. Marmara'da oksijen bile kalmadığını belirten Karakurak şöyle devam ediyor. Balıkçılar ağ atamadığını, attığında da çekemediğini söylüyor. Çünkü müsilaj denilen sümüksü bir tabaka var. Balık ağlarına takılıyor, alplerden dolayı oluyor bu. Oksijen bitince çoğalıyor. Marmara ölüyor. Önce denizi, sonra da balığı koruyacağız dedi. İstanbul Üniversitesi Su Bülümleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Menek Işınbilir Okyar ise bu yıl Marmara'da görülen müsilajı çok geniş alanlara yayılan ve uzun süreli gözlenen organik materyal birikimi olarak açıklıyor. Bu olay özellikle Adriyatik Denizi'nde 1800'lü yıllardan beri görülen bir olay. Marmara Denizi'nde ise görülen aşırı kirliliğin, aşırı balık avcılığının ve küresel ısınmanın bir sonucu. Okyar şöyle devam ediyor. Karadeniz ve Ege Denizi'nden Boğazlar vasıtasıyla gelen akıntılar Marmara Denizi'nin yenilenmesine yardımcı oluyor. Fakat aşırı kirlilik girdisi var. Marmara Denizi'nin korunmasına ihtiyacı var. Burada da yerel ve bölgesel yönetimlere önemli işler düşüyor. Türkiye sularındaki denizleri ve balıkları uzun yıllardır araştıran İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden Profesör Doktor Bayram Öztürk'se artık denizlerde sadece su var diyor. Ayrıca ortak alanlar anlayışı da yok. Bizim şu anda tuttuğumuz balık gelecek nesillerin balığı. Balıklar yavru halde avlanıyor. Biraz balık olduğunda avcılık bir hafta devam ediyor. Aşırı avlanılıyor. İki haftada balık bitiyor sonra balık kalmadı deniliyor. Türkiye'nin bu döngüden kurtulması gerekiyor. Bunun için ulusal bir plan olması gerekiyor. Bu yapılmadığı takdirde bir daha denizlerde hiç balık kalmayacak dedi. Güzel bir haberle devam edelim. Çanakkale'de Yenice ilçesi Çırpılar Köyü'nde yapılması planlanan Çırpılar Termik Santrali ve kömür sahası için hazırlanan ÇED raporuna verilen olumlu kararı iptal edildi. Tema Vakfı Kaz Dağları Kültürel ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği Ziraat Mühendisleri Odası tarafından 2018 yılında açılan davada bilirkişi santralin ormanları ve çevreyi olumsuz etkileyeceği yönünde görüş bildirmişti. Yılda... 3,52 milyon ton kömürle çalıştırılması öngörülen santral için Çevre Şehircilik Bakanlığı 29 Haziran 2018'de ÇED olumlu raporu verilmişti. Bu iptal edildi. Bu güzel haberden sonra da garip bir haberle devam edelim. İstanbul'un Şile ve Kocaeli'nin Kandıra ilçeleri arasında yapılması planlanan Sungurlu Barajı ve HES projesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ÇED olumlu kararı çıktı. İstanbul Ava Bölgesi ve Kocaeli Akçova Bölgesi'nde kurulacak Sungurlu Barajı ile İstanbul'a içme suyu sağlanması planlanıyor. Sungurlu Barajı hakkında 2016 yılında verilen çet olumlu kararı proje hakkında sağ çalışması yapılmadığı, çet raporunda verilen verilerin uzun süreli ölçümlere ve gözlemlere dayanmadığı nedeniyle iptal edilmişti. Uzun süreli ölçüm ve gözlemlerin 4 mevsim olarak gerçekleşmesi gerekirken kararın Danıştay tarafından onanmasından sonra 2 ay içerisinde DSI tarafından ÇED raporu tekrar sunuldu. Raporda revize edildiği iddia edilen hususlar 4 mevsim gözlemden uzak günübirlik çalışmalarla ifade edildi. Bu nedenle mahkeme kararında belirtilen eksiklikler ÇED raporunda halen ortadan kaldırılmadı. Rapor kapsamında bir yıllık gözlem gerçekleşmediğinden iptal gerekçeleri aynen devam ediyor. Proje bölgesi Tarım, Orman ve mera. Yerleşim yerlerinden oluşurken ekolojik değerlendirmeden yoksul olan ÇED raporunda tahribatın etkisi ve değerlendirmesi sadece havza açısından değil projenin asıl etkisini göstereceği bölge açısından da eksik. Barajın faaliyet göstermesiyle birlikte Tekzen ve Akova mahalleleri tamamen sular altında kalacak. Bununla birlikte bölgede yer alan 12 diğer köyde projenin doğrudan etki alanında barajın faaliyet göstermesiyle birlikte sular altında kalacak ve kuraklaşacak.